ona bir hüküm vermen için direnen ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Çünkü Allah sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Muhakkak ki Allah semidir, basıyırdır. Her şeyi ve herkesi işiten, gizli ve açık her şeyi görendir. İçinizden kadınlarına zahar yapanlar, Vücudunu, annesinin vücudu gibi kendisini haram kılanlar bilmelidir ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçekten onlar çok edepsizce, boş ve yalan bir söz söylüyorlar. Fakat Allah muhakkak ki, afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan, ve her türlü günahı mağfiret edendir. Kadınlarına zıhar yapıp da, sonra söylediklerinden dönenlerin, eşleriyle temas etmeden önce, bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. İşte size bununla nasihat edilmektedir. Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Fakat kim buna imkan bulamazsa, eşiyle temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen kişi altmış fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu hükümleri inkar eden kafirler içinse elem verici, iç yakan bir azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve Resulüne karşı gelerek koydukları sınırları çiğneyenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp perişan edildiği gibi alçaltılıp perişan edileceklerdir. Çünkü biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için ahiret günü aşağılayıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, o yaptıklarını bir bir saymış, onlarsa bunları unutmuşlardır. Zira Allah, şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde, altıncısı mutlaka O'dur. Bundan daha az veya daha çok olsunlar ve her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O onlarla beraberdir. Sonra da onlara kıyamet günü yaptıklarını bir bir haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi, en ince ayrıntısına kadar bilendir. Resulüm, gizli konuşmaktan men edildikten sonra, o kendisinden yasaklandıkları şeye dönenleri görmedin mi? Onlar yine günah, düşmanlık ve Resule isyan hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediğimizden dolayı Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. O ne kötü varılacak yerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz aranızda gizli konuşacağınız zaman günah, düşmanlık, ve Rasûl'e isyan hususunda gizli gizli konuşmayın. Fakat konuşacaksanız, iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Günah, düşmanlık ve Rasûl'e isyan hususundaki gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. O halde müminler, ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman yer açın ve Allah yolunda kazanmak isteyenlere imkan verin ki Allah da size kendi yolunda kazanma imkanı verip yer açsın. Bir de size kalkın ve Allah yolunda bir şeyler yapın denildiği vakit kalkın ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Rasulle gizli olarak konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Rasulle gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermeniz, size bildirildiği için bu emirden çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Öyleyse Allah'a samimi olarak yönelip tövbe edin. Zira, Allah size yönelerek tövbenizi kabul etti. Şu halde, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin ve içinizde bulunan Resul'e itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Resulüm, Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost ve müttefik edinen o münafıkları görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bir de bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlar için cehennemde şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Resulüm, onlar... Senin Allah'ın Resulü olduğuna dair yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar da insanları Allah yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlara ahiret günü aşağılayıcı bir azap vardır. O gün onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. O gün Allah o münafıkların hepsini diriltecek, onlar da dünyada size mümin olduklarına dair yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin hakikat namına bir şey üzerinde olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan, onlar üzerinde üstünlük sağlayıp, kendilerine Allah'ı zikretmeyi unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın taraftarları, dost ve yoldaşlarıdır. Dikkat edin, şeytanın taraftarları, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Muhakkak ki Allah'a ve Resulüne karşı gelenler var ya, işte onlar, en zelil ve aşağılık kimseler arasındadırlar. Allah, levh-i mahfuzda, ben ve rasullerim mutlaka galip geleceğiz diye yazmıştır. Çünkü Allah kavidir, azizdir, güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zattır. Resulüm, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, babaları veya oğulları yahut kardeşleri ya da aşiretleri ve akrabaları bile olsalar, Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere sevgi beslediklerini asla göremez, onları o halde bulamazsın. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve kendinden bir ruh ile onları desteklemiştir. Ayrıca onları ahiret günü, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklara akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Dikkat edin! Her iki dünyada da asıl felaha, kurtuluş ve saadete erenler sadece Allah'ın taraftarlarıdır.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 Azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ehli kitaptan kafir olan Yahudileri, daha müminlere karşı savaşmak için ilk toplandıklarında yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların oradan kolayca çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah'ın azabı onlara hiç hesap etmedikleri bir yerden geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ettiler. Ey hakkı görmek isteyen basiret sahipleri ibret alın eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onlara dünyada başka bir şekilde azap ederdi. Ahirette ise onlar için cehennemdeki ateş azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah cezası pek şiddetli olandır. Resul'ün emriyle savaş gereği hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya onu kökleri üzerinde dikili bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Bu vahi, Resul'ün emrini sorgulayan fasıkları rezil etmek içindir. Allah'ın onların mallarından Resul'üne savaşmaksızın verdiği ganimete gelince siz onun üzerine ne at sürdünüz ne de deve. Fakat Allah rasullerini dilediği kimselere musallat eder. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Allah'ın fethedilen memleketler halkından Resulüne verdiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, yakınlarına, Yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki o mallar ve servet içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Resul size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah, cezası pek şiddetli olandır. Bu ganimetler, yurtlarından çıkarılan ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'a, O'nun dinine ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte onlar, Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadık olanlardır. Onlardan önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, yani ensar, kendilerine hicret edip gelen muhacirleri severler ve onlara verilenlerden dolayı sinelerinde bir ihtiyaç ve rahatsızlık duymazlar. Kendilerinin bir sıkıntıları ve ihtiyaçları olsa bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim? Nefsinin kıskançlık ve cimriliğinden korunursa işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Bunların ardından gelen müminlerse şöyle derler: Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş olan iman eden kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen Raouf sun, kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rasulüm, o iki yüzlü münafıkları görmedin mi? Onlar ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de Sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinizde hiç kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşırlarsa mutlaka size yardım ederiz diyorlar. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer onlar yurtlarından çıkarılsalar, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar ve onlarla savaşılırsa bunlar onlara yardım da etmezler. Hem onlara yardım etseler bile şüphesiz en ufak bir zorlukta arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların sinelerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Bu şüphesiz onların fıkh etmeyen apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar, korunaklı şehirlerde veya duvarların arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın ama kalpleri darmadağınıktır. Bu şüphesiz onların akıllarını kullanmayan bir kavim olmalarındandır. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıklarının vebalini tatmış, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar için ahirette de elen verici, iç yakan bir azap vardır. Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumuna benzer. Çünkü şeytan insana, Allah'ın ayetlerini ve Rasulünü inkar et, der. İnsan, inkar edince de, şüphesiz ben senden uzağım, çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der. Sonunda, ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi olacaktır. İşte, hem kendine, hem de başkalarına zulmeden, zalimlerin cezası budur. Ey iman ettiğini iddia edenler. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve herkes yarın kıyamet günü için neyi yapıp ahirete gönderdiğine baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah Yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Ateş ehli cennet ehliyle bir olmaz. Cennet ehli gerçek kurtuluşa ve saadete erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah'ın haşyetinden, vahyinin azamet ve büyüklüğünden, bir de Allah'a olan saygı ve edebinden dolayı başını eğerek paramparça olmuş görürdüm. İşte biz bu misalleri insanlara umulur ki tefekkür ederler, enine boyuna düşünürler diye anlatıyoruz. O, öyle bir Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Rahmeti, herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O, Öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O meliktir. Mülkündeki herkesi ve her şeyi idare edendir. Kudduz'tur, mukaddes, tertemiz ve her türlü eksiklikten münezzeh olandır. Selam'dır, selamet veren ve insanları selamet yurdu olan cennete davet edendir. Mümin'dir, güvenilen emin olunan, iman veren, seven ve sevilmeye layık olandır. Muheymindir. Bütün varlığı kontrolü altında tutan ve kulunu gözetip gözetleyendir. Azizdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu zattır. Cebbardır. Dilediğini zorla yaptırandır. Mutekebbirdir. Azamet ve kibriyasını her anda izhar edendir. Allah Subhan'dır. Onların şirk koştuklarından ve her türlü noksanlıktan münezzeh olandır. O Halik'tır, her şeyi yoktan yaratan ve tek yaratıcıdır. Baridir, her şeyi birbirine uygun olarak vücuda getirendir ve musavvir olan, her şeyi tasvir edip, Onlara suret veren Allah'tır. El-esmaül husna, en güzel isimler O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey de O'nu tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Mumtehine Suresi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 Siz onlara karşı sevgi besliyorsunuz. Oysa onlar, haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğinizden dolayı, Resulü de sizi de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için evlerinizden çıkmışsanız, nasıl olur da onlara karşı içinizde bir sevgi besliyor? Ve bunu gizliyorsunuz. Halbuki ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa, onlara sevgi besleyip, onları dost edinirse, şüphesiz o dümdüz ve Hakka dost doğru varan yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve sizin kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda veremez. Çünkü o gün Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber iman eden kimselerde sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi de taptıklarınızı da tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebediyen sürecek bir düşmanlık ve Nefret belirmiştir. Ancak İbrahim'in babasına olan şu sözü müstesna. Allah'tan senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez. O müminler şöyle dediler. Rabbimiz biz ancak sana dayanıp güvenerek tevekkül ettik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir imtihan vesilesi kılarak onları bize musallat etme ve bizi mağfiret et. Rabbimiz, muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. Andolsun ki onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin içinizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse bilsin ki Allah, evet O, Gani'dir, Hamid'dir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin, sadece kendisine ait olduğu tek zaattır. Ey müminler! Şunu da unutmayın. Belki Allah ileride onlara hidayet vererek sizinle o iman etmeyenlerden düşman olduklarınız arasında bir sevgi ve bir dostluk meydana getirir. Çünkü Allah buna kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ayrıca Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah, din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı adil davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah, adaletle davranıp adil olanları sever. Allah sizi ancak din hususunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman imanları konusunda onları imtihan edin. Ancak unutmayın, Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların mümin kadınlar olduklarını bilip anlarsanız, artık onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü ne bu kadınlar o kafirlere helaldir, ne de o kafirler bu kadınlara helal olurlar. O müşrik kocalarının, onlar için mehir olarak harcadıklarını da, onların kocalarına geri verin. Kendileriyle anlaştığınız ve, mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde, onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Bununla beraber, kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara infak ettiğiniz mehri, Onların evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da infak ettikleri mehirlerini sizden istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda o hükmeder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Eğer Eşlerinizden biri sizi bırakıp kafirlere giderse, sonra onlardan da size kaçan kadınlar olur ve bu kez mehir ödeme sırası size gelirse, eşleri giden müminlere harcadıkları mehir kadarını verin. Siz, kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ey Nebi! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, gayrimeşru olan bir çocuğu kendi kocasına isnat etmemek ve hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman onların biatlarını kabul et ve onlar için,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 Allah'ın adıyla Allah adına. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zahtır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Muhakkak ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Hani bir zamanlar Musa kavmine, Ey kavmim! şüphesiz benim Allah'ın size gönderdiği Resulü olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar haktan sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani bir vakitte Meryem oğlu İsa, Ey İsrail oğulları! ''Şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir rasulü müjdeleyici olarak geldim.'' demişti. Ancak İsa onlara apaçık mucizelerle geldiği halde onlar, ''Bu apaçık bir sihirdir.'' dediler. İslam'a her iki dünyada da Selamet ve kurtuluşa davet edildiği halde Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla kötü söz ve iftiralar ederek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama kafirlerin hoşuna gitmese de Allah,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 Allah'a ve Resulüne iman edip, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad etmek. Eğer bunu idrak edebilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız, Allah sizin günahlarınızı mağfiret eder, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adn cennetlerindeki temiz ve güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. O da dünyada Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Resulüm, müminleri bunlarla müjdele. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın, O'nun dininin ve Resulünün yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a varan yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de, Allah'ın, O'nun dininin ve Resulünün yardımcıları bizleriz demişlerdi. Böylece İsrail oğullarından bir zümre iman etti, bir zümre de inkar etti. Nihayet biz, iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de, sonunda galip gelenler onlar oldular. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur, 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla, Allah adına. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey, Melik, mülkündeki herkesi ve her şeyi idare eden, Kuddus, mukaddes, tertemiz ve her türlü eksiklikten münezzeh olan, Aziz, bütün şerefin ve kudretin sahibi, Hakim, her işinde hikmet ve hayır olan Allah'ı tesbih eder. O, ayetlerinden habersiz ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onların nefislerini temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Rasul gönderendir. Çünkü onlar daha önce apaçık bir dalalet içindeydiler. Allah, o Resulü, onlardan henüz kendilerine katılmamış bulunan bütün cin ve insan topluluklarına da göndermiştir. O azizdir, hakimdir, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Bu, Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene vereceği lütfu ve ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu okuyanların fakat ahlaka dönüştürerek üzerinde taşımayıp onunla amel etmeyenlerin durumu, sırtında kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Resulüm'deki ey yahudiler şayet diğer insanlar değil de sadece siz Allah'ın velileri, dost ve sevgilileri olduğunuzu öne sürüyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz hadi ölümü temenni edin bakalım. Fakat onlar, kendi elleriyle yaptıkları şirk ve küfürleri yüzünden hiçbir zaman onu temenni etmezler. Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, hiç şüphesiz sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Cuma günü namaz için ezan okunup çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer İdrak edebilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namazı kılıp bitirince de artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından, lütuf ve ihsanından nasibinizi arayın. Unutmayın, Allah'ı çokça zikredin ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Resulüm Hal böyleyken onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın katında bulunan mükafat dünyadaki eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin hayırlısıdır. Münafikun Suresi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 kesinlikle Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki şüphesiz sen O'nun Resulüsün. Bununla beraber Allah şahitlik eder ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. Onlar senin Allah'ın Resulü olduğuna dair yeminlerini kendilerine bir kalkan yaptılar da insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten Onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra kafir olmalarıdır. Bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar fık ederek apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak edemezler. Sen onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Eğer konuşurlarsa öyle bir üslupla konuşurlar ki onların sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki köklerinden kesilip duvara dayanmış kütükler gibidir. Hakikatle bağları kopmuş, sadece cehennem ateşinde yanmaya yarayan odunlardır. Onlar bir de hain oldukları için hep korku içinde yaşarlar ve bu sebeple duydukları her sayha ve gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. İşte asıl düşman onlardır. Kendini onlardan koru. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar. Onlara, ''Gelin Allah'ın Resulü sizin için Allah'tan bir bağışlama ve mağfiret dilesin.'' denildiği zaman, başlarını çevirirler ve sen onların, kibirlenip büyüklük taslayarak haktan yüz çevirdiklerini görürsün. Resulüm, sen onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla mağfiret edip bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resûlü'nün yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki, onun etrafından dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir. Fakat münafıklar fık ederek apaçık ortada olan bu hakikati düşünüp idrak edemezler. Onlar bir de, and olsun ki eğer Medine'ye dönersek, ''Şerefli olan bizler, zelil olan sizleri kesinlikle oradan çıkaracaktır.'' derler. Halbuki asıl izzet, şeref ve üstünlük Allah'a, O'nun Resulüne ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilip idrak edemezler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Sizden birinize ölüm gelip de, Rabbim benim ecelimi yakın bir vakte kadar erteleseydin de sadaka verip salihlerden olsaydım demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak edin. Çünkü Allah, eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü asla ertelemez. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur, 18 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk, hakimiyet ve hükümranlık tamamen O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Sizi yaratan O'dur. Hal böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve değişmez bir hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. O göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ey kafirler! Daha önce ayetlerimi ve rasullerimi inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının vebalini dünyada kısmen tattılar ve ahirette onlar için elem verici iç yakan bir azap vardır. Bunun sebebi Resulleri onlara apaçık mucizeler getirdikleri halde onların bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleriydi. Böylece kafir oldular ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını onlara gösterdi. Allah ghanidir, hamittir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır. Resulüm, kafirler kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki, Hayır, Rabbime and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size bir bir haber verilecek. Ve bu Allah'a göre çok kolaydır. Şu halde Allah'a, Resulüne ve katımızdan indirdiğimiz tüm aleme nur olan bu Kur'an'a iman edin. Allah. Yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Toplanma gününde sizi bir araya getireceği gün, işte o, dünyadayken herkesin kendini ne ile aldattığını apaçık göreceği aldanma günüdür. Ancak kim Allah'a iman edip salih amel işlerse, Allah o gün onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar İşte büyük kurtuluş ve Saadet budur Raullüümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar da ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir? Allah'ın izni olmaksızın hiç kimseye hiçbir musibet isabet etmez. O halde kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet nurunu indirir ve tevekkülü ihsan eder. Çünkü Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. Buna rağmen haktan yine yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabut, sevilen ve abdolumluya layık tek zahtır. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bilerek veya bilmeyerek size düşmanlık edenler vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Fakat onları affeder, onlara en güzel şekilde muamele eder ve onları mağfiret ederseniz bilin ki Allah da sizi mağfiret eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Mükafatın büyüğü ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, O'nun ayetlerini ve rasulünü dinleyin, emirlerine itaat edin ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı infak edin. Kim nefsinin kıskançlık ve cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. Eğer karşılığını sadece Allah'tan almak üzere, malınızdan infak edip Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size kat kat artırır ve size mağfiret eder. Çünkü Allah şekurdur, halimdir. Şükrün karşılığını veren ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. O, gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de, en ince ayrıntısına kadar bilen, azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur, 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Ey Nebi! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddet sürelerini gözeterek adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın apaçık bir hayasızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa muhakkak ki kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Belki Allah bundan sonra farklı bir durum ortaya çıkarıverir ve onlar barışırlar. O kadınlar, bekleme müddetlerinin sonuna geldiklerinde ya onları iyilikle tutun yahut onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de buna şahit tutun ve hepiniz şahitliği Allah için yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere nasihat edilmektedir. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, Kolluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da ona her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu hiç hesap etmediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül eder, güvenip dayanırsa, o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir kader, belirli bir ölçü ve vakit takdir etmiştir. Kadınlarınızdan, adetten kesilmiş olanlarla, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı adet görmeyenlerin bekleme süreleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmalarına yani doğum yapmalarına kadardır. Kim, Allah'a karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da ona her işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'a karşı takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa, Allah da onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Boşandığınız o kadınları gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıştırıp bir an önce gitmelerini sağlamak için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, yüklerini bırakıncaya yani doğum yapıncaya kadar onlara nafakalarını verin. Sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini de verin. Aranızda iyilikle anlaşın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz, o zaman çocuğu başka bir kadın emzirecektir. İmkanı geniş olan kimse, çocuğu için nafakayı genişliğine göre versin. Rızkı daratılmış olan kimse de, Allah'ın kendisine verdiğinden bu nafakayı versin. Allah hiç kimseyi, ona takdir ettiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Allah bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık verecektir. Resulüm, Rabbinin ve onun rasullerinin buyruğuna isyan ederek azan nice memleketler vardır ki, biz onları şiddetli bir hesapla hesaba çektik ve onları görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının vebalini tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah onlara ahiret günü şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş olan gönül ve aklı selim sahipleri! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ant olsun ki Allah size bir zikir, öğüt ve nasihat olması için Kur'an'ı indirmiştir. Ve iman edip salih ameller işleyenleri cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir Rasul göndermiştir. Artık kim Allah'a iman edip salih amel işlerse Allah onu müminlerin içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiş olur. Allah, yedi kat göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu kudretiyle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 Ey Nebi! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Fakat Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi kefaretini vererek bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin Mevlanız, sahibiniz, dostunuz ve yardımcınız Allah'tır. O alimdir, hakimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olandır. Hani Nebi, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Nebi'ye açıklayınca O, bunun bir kısmını eşine bildirmiş Bir kısmından da bahsetmeyerek vazgeçmişti Nebi, bunu ona haber verince eşi Bunu sana kim haber verdi? dedi Nebi, alim ve habir olan Her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. Ey Nebi'nin hanımları, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, O sizi mağfiret eder. Çünkü kalpleriniz Nebi'nin hoşlanmayacağı bir şeye meyletmişti. Eğer o Nebi'ye karşı birbirinize arka çıkarsanız, biliniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve Salih müminlerdir. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkıp onu desteklerler. Eğer o sizi boşarsa, belki Rabbi ona, sizin yerinize, sizden daha hayırlı, Müslüman, mümin, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendinizi ve bütün ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında, gayet sert, şiddetli, Allah'ın kendilerine emrettiği şeye asla karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. O melekler, Cehennemliklere derler ki, Ey kafirler! Bugün boşuna mazeret beyan etmeyin. Siz ancak dünyada yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman ettiğini iddia edenler! Samimi bir tövbeyle Allah'a yönelip tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kıyamet günü sizin kötülüklerinizi örter, ve Allah sizi nebihi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı o günde altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onları önlerinden ve sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp hızla giderken onlar şöyle derler. Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla ve bizi mağfiret et. Çünkü sen her şeye kadirsin. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutansın. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Resulüm! Allah, akrabalık bağının kendini kurtaracağını zanneden kafirler için Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar de onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle beraber siz de ateşe girin denildi. Allah, iman edenler için de firavunun karısını misal verdi. Hani o, Rabbim, bana katında, cennette bir ev yap, beni firavundan ve onun kötü amelinden kurtar ve beni şu zalimler topluluğundan da kurtar, demişti. Irzını iffetle korumuş olan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan nefhederek bir oğul ihsan ettik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve O, Rabbine gönülden itaat edenlerdendi.